Netice galibiyetle sonuçlandı. İşte hak neylerse güzel eyler. 45. Ayet Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşasınız. 46. Ayet Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin.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 Tadın cehennemde yakıcı azabı diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. 51. Ayet İşte bu azap, dünyada işleyip kendi kendinizi hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah asla kullara zulmedici değildir. 52. Ayet Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar,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 Onlara verdiği bir nimeti Güzel bir durumu değiştirmez Allah Şüphesiz Hakkıyla işitendir Bilendir Ayet-i kerimede görüldüğü gibi Toplumsal değişmenin Çöküş ve azabın sebebi Fertlerin kendi iradeleriyle inanç, ahlak Ve yaşayışlarının bozulmuş olmasına Bağlanmıştır 54. ayet Bunların adeti de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 eğer onlar barışa meylederlerse, sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. 62. Ayet Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse, bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. 63. Ayet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 Sana da sana uyan müminlere de Allah yeter. 65. ayet. Ey peygamber, müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı 20 kişi olursa 200 kafiri yener. Yine içinizden sebatlı 100 kişi olursa kafirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur.